Ağabey Allah'ın Şeytanı Rjeem. İsmi Allah'ın Rahman Rahim. Alhamdülillah Rabbil Alem. Sırrat ve salamu aleyke ya sied al vel ve akhirin Ve ila jami el-Enbiyai ve el Ve ila jami el-Udiyai. Ve alhamdülillah Rabbil Alem. Abi Rabir İmanı anlamaya çalışıyorduk. Allah'a iman, meleklerine iman, sıra kitaplara iman gelmişti. İnşallah bugün kitaplara imani tamamlamaya çalışacağız. Öyle ki iman deyince nasıl iman etmemiz gerektiğini bilelim. Bilgimiz kulaktan dolma bir bilgi olmasın. Allah'ın bize vahyettiği bilgi olsun. Eğer bilgimiz vahye dayanmıyorsa o zam demektir. Allah zam elimden hiçbir şey değildir buyurdu. Mutlaka her şeyi yerde, gökte, dünyada, ahirette görülen, görülmeyen her ne varsa... Allah kullarına onu vahyetmiş, öğretmiştir. Onu Allah'ın bilgisiyle öğrenmemiz gerekir. Yoksa Allah'ın bilgisiyle değil, vahiyle değil de başka yoldan onu öğrenmeye, anlamaya çalışırsak bu zan olur. Kendi zannımız olur ya da başkalarının zanlı olmuş olur. Ve zan ilimden hiçbir şey değildir buyurdu. İman da böyledir. İman ettiğimizi ederiz, ama zan ilimden hiçbir şey değildir buyurdu. İmanımız, iman olmaz da haberimiz bile olmaz. Sonra Allah'ın huzuruna gittiğimizde Allah kulun bak sen iman etmemişsin. Ben imani sana şöyle şöyle tarif etmiştim, öğretmiştim ama sen beni dinlemedin. Kendi zanına uydun, vehmine uydun, şeytanın sana verdiği vesveseye uydun, birilerine uydun. Sen beni Rab olarak kabul etmedin, edemedin. Dese ne olur? Hüsran. Ebediyen hüsran olur. Onun için bir tek hak vardır, bir tek doğru bilgi vardır. O da Allah'ın vahyettiğidir. Kitaplara imanı hep beraber anlamaya çalışıyorduk. Bundan önceki sohbette her şeyin bir kitap olduğunu, bütün varlığın ayet olduğunu Ayetlerle anlatmıştık, Allah buyurmuştu, gökler Allah'ın ayetleridir buyurmuştu, yerler Allah'ın ayetleridir, göklerle yerler arasında her ne varsa hepsi Allah'ın ayetleridir buyurmuştu. Sonra her bir varlık için tek tek Allah'ın ayeti demişti, ayet demek okunan demektir, işaret eden demektir. Gösteren demektir. Neyi gösterir ayet? Sahibini gösterir. Rabbini gösterir. Her şey bir ayettir ve her şey Allah'a işaret eder. Allah'ın kudretine işaret eder. Allah'ın güzelliğine, el esmaul husnasına işaret eder. Onun için bütün varlığı, insani, özellikle insani bir kitap gibi okumak gerekiyor. İnsani bir kitap gibi okurken ne kazanacak? Allah ait kelime de buyurmuştu. Renklerinizin, dillerinizin ayrı ayrı oluşu Allah'ın ayetlerindendir. Allah sizi böyle renklere, kabilelere ayırdı ki birbirinizle tanışasınız diye, birbirinizi okuyasınız diye, andlaşasınız diye di buyurur birbirinize arif olasınız diye. Bir insanı okurken onun üzerinde Allah'ın kudretini görüyorsun. Allah'ın güzelliğini görüyorsun. El esmaul husnadan en azından birkaç tanesini görüyorsun. Görünce ne yaparsın? Kitap gibi, Allah'ın kitabı gibi, ayeti gibi okuyunca ne olur? Onu seversin. Sen Allah'a iman etmişsen Allah'ın ayetini de seversin. Bu bir gayrimüslim olabilir. İnsan. Bu bir köpek olabilir. Köpek de öyledir. Hayvan da öyledir. O da Allah'ın ayeti. Allah'ın ayetini seversin. Onun üzerindeki ayetini seversin. Dolayısıyla onu seversin. Orayı Allah'ın ayeti olduğu için seversin, Allah için seversin. Ne buyuruyor Resul Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Sevmeyen ve sevilmeyende hayır yoktur. Hayati, insani, varlığı, kainatı bir ayet gibi okuyanlar, Allah'ın kitabı gibi okuyanlar sever. Sevdikçe Gönlü genişler. Allah'ı sever, Allah'ın ayetlerini sever. Afaktaki ayetlerini, varlıktaki ayetlerini okur. Onlar üzerinde Allah'ın kudretini, güzelliğini, muradını görür, sever. İnsan bütün kainatı içinde barındıran varlıktır. Varlığın özüdür. Allah bütün kainata esmasıyla tecelli etmiştir. Ama insana zatıyla sıfatıyla tecelli etmiştir. Onun için bütün varlık insanın emrine verilmiştir. İnsana müsahar kırılmış, emrine amade kırılmıştır buyurdu. Neden? O Allah'ın zatı tecellisini taşıdığı için esma ona secdededir. Melekler de buna dahildir, cinler de buna dahildir, bütün varlık buna dahildir. O zaman asıl okulması gereken hangi kitaptır? İnsan kitabı. İnsan önce okumaya kendinden başlamalıdır, kendinde. Kendini ne kadar okuyabilirse insanı da karşısındakini de o kadar okuyabilir. Ne kadar? Kendi üzerindeki Allah'ın güzelliğini görürse, Allah'ın muradını görür, bunu müşahede ederse, Allah'ın yakınlığını, Allah'ın onu nasıl sevdiğini, ne kadar sevdiğini anlarsa, bunu tadarsa, o kadar kendini tanımış olur, o kadar Rabbini tanımış olur. Dolayısıyla insanı da o kadar tanımış olur. Onun için ne buyururdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Men arefe nefsehu fekad arefe Rabbahu. Kim kendini tanırsa Rabbini de tanır. Yani Rabbini kendi üzerinden tanır. Kendini tanımalıdır. Kendi üzerindeki merhamet etmek olsun, cömertlik olsun, iyilik olsun, güzellik olsun, ne kadar güzellik varsa hepsi Allah'a ait. Kendi üzerindeki bu güzellikten sonsuz bir deryadan bir damla misali Anlamış olur ki Damlayı anlayınca Derya'yı da evet, anlamaya çalışır. En azından Kıyas etme imkanı olur. Anlama imkanı olur. Kim kendini ne kadar tanır? Allah'a yakınlığını Allah'ın kendisine verdiği Kıymetin değerinin Ne kadar nasıl olduğunu anlarsa Karşısındaki insanlara da o kadar kıymet değer verebilir, o kadar onu tanıyabilir, o kadar onu sevebilir. Kim karşısındakine ne kadar değer veriyorsa, bilsin ki onun asıl değeri de o kadardır. Kendini o kadar anlamış, o kadar tanımış, dolayısıyla karşısındakine de o kadar kıymet değer verebiliyor. Tam bir değer nasıl verilir? Peygamberler gibi, Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam gibi. Alemlere rahmet olan. Niye alemlere rahmettir? İnsana değil, alemlere rahmet. Rahmet nazarıyla nazar ediyor da ondan. Kainatı, varlığı, insani ayet gibi, kitap gibi okuyor da ondan. Onun için her şeyi seviyor. Mesela Resulullah Efendimiz buyurdu, sahabe anlatıyor. Resulullah Efendimiz... En az haftada bir sefer Uhud dağını ziyaret ediyordu. Dağa gidiyor. Tabi sahabe merak ediyor. Ya Resulallah neden böyle haftada bir Uhud'a gidiyorsunuz? Buyurdu ki Uhud bizi sever. Biz de uhud'u seviyoruz. Dağ. Düz bir mantıkla iman olmadan bu anlaşılmaz. Bir dağ Dağ neden insanı seviyor? İnsan neden dağı seviyor? Nasıl olur böyle bir şey? Hem de öyle bir sevgi ki oriz ziyarete giriyor. Allah hepimizi bunu anlamaya muvaffak etsin inşallah. İnşallah bunu anlayacağız. Varlık insanı seviyor. Ne kadar seviyor? İmanı kadar, onun Allah'ı sevdiği kadar, onun insanın kendisine doğru bakışı kadar. Herhangi bir şeye bakarken bu Allah'ın isimleriyle tecelli edip yarattığı varlıktır. Benim için, insan için hizmet etsin diye yarattığı varlıktır. Bu Rabbini hamd ile tesbih ediyor. Rabbini biliyor, Rabbini tanıyor, Rabbini seviyor. Hem de ham dile tesbih ediyor ki kendi halinden razıdır. Allah'tan razı bir haldedir. Rabbini övüyor ve tesbih ediyor. Aşk ve vecl içinde, kendi içinde her bir atom sema ediyor. Bu Bu sema Allah'ın, varlığı, kainatı yaratırken ben sizin Rabbiniz değil miyim hitabından itibaren başlamış bütün varlık kalu bela şehidna dedi ve her şey o anda tecelli edip dönmeye başladı bütün varlık bu şekilde aşk ve vajd içinde küçükten büyüge her ne varsa sema ediyor ve dönüyor Varlığa bakarken varlığı böyle okumak gerekiyor. Eğer sen bir şeye, bir dağa, bir taşa, herhangi bir ağaca, herhangi bir şeye bakarken böyle bakmazsan, onu küçümsersen, bu durumda ona haksızlık etmiş, ona zulmetmiş olursun. Onu okumamış olursun. Dolayısıyla onu sevmemiş olursun, ondan da sevgi beklemen doğru olmaz. Ama doğru bakarsa, onu severse o da onu sever. Evet. Allah'ın kitabını, kitaplara imanı anlamaya çalışacağız inşallah. Bütün varlık Allah'ın kitabı bir de Allah'ın indirdiği kitap vardır. Kur'an bize indirdiği kitap vardır. Hazreti Adem'den şimdiye kadar Resulullah Efendimiz'e kadar bütün Peygamberlerine indirdiği kitaplar vardır. Allah bu kitaplarını birbirinden asla ayırmaz. Diğer peygamberlere her neyi vahyetiysek sana da onu vahyetiyoruz buyuruyor. Nuh'a, İbrahim'e, Musa'ya, İsa'ya her neyi vahyetiysek sana da onu vahyetiyoruz buyuruyor. Allah'ın vahyi değişmemiştir yani. Ümmetler, kavimler kendi kitaplarını Allah'ın kendisine vahyettiklerini tahrif etmişlerdir, bozmuşlardır. Allah bir daha vahyetmiştir. Bu konuda ne Allah'ın Resulleri arasında ne de kitapları arasında fark gözetilmez. Hepsi Allah'ın kelamidir. Böyle iman edilir. Böyle iman edilmezse kitaplara iman edilmemiş olur. Allah'ın Resulleri içinde bu böyledir. Arada fark gözetilirse, Resul olma açısından veya Nebi olma açısından fark gözetilirse, iman edilmemiş olur. Allah kullarına vahy ediyor. Bu ümmete de kıyamete kadar Kur'an'ı inzal etmiş, indirmiştir, vahyetmiştir. Kur'an Allah'ı anlatır. Allah kendini anlatır yani, tanıtır. İsimleriyle kendini tanıtır, sıfatlarıyla kendini tanıtır. Bir de efaliyle, işleriyle, Kendini tanıtır, insanı tanıtır, insanın abdoluğunu, Allah'a yakınlığını, ne için yarattığını, nasıl yaşanması gerektiğini, nasıl olması gerektiğini anlatır. Bir de varlığı anlatır, varlığı insanın hizmetine verdiğini, her birinin vazifesinin, işinin ne olduğunu anlatır. Zaten hayatta bundan başka da bir şey yoktur hem de en ince ayrıntısına kadar anlatıyor. Onun için bilgimizin mutlaka vahye dayanması gerekir. İnsana ait olan bilgimizin, varlığa ait olan bilgimizin, dünyaya, ahirete ait olan bilgimizin, Allah'ın vahyine dayanması gerekir ki o doğru bir bilgi olsun. Kur'an'ı Allah'ın vahyini geçmişte kalmış zannedersek vahyi anlamamış oluruz. Kıyamete kadar Allah her bir kuluna tek tek Kur'an'ı ayetlerini, surelerini inzar eder, indirir. Onun gönlüne indirir. Kur bunun farkında olsa da, olmasa da bu böyledir. Nasıl ki ayet-i kerimede Allah, bütün iyilikler size Allah'tan, bütün kötülükler kendi nefsinizdendir buyurdu. Yani Allah senin gönlüne iyiliği, hayri, güzelliği vahyediyor. Ne zaman gönlüne bir iyilik gelse o Allah'tandır. Bir kötülük gelse o da şeytandandır. O da kendi nefsindendir. Aynı şekilde Allah her bir ayetle, her bir sureyle, her bir kulunu, Mutlaka muhatap eder. Çünkü kitabı her birine tek tek indirmiştir. Ben Allah'a iman ettim ve bu kitap benim kitabımdır dediğinde Allah da o kitapla ona muamelede bulunur ki her anda bir ayetin muhatabidir. Hayatı yaşarken her anda bir ayetin muhatabidir. Sonra kul öyle bir hal alır ki Allah ayetlerini, sureleri, kitabını onun gönlüne inzar eder, indirir. Kim söylüyor? Allah söyledi bunu. Hem de bunu melekleriyle vahyeder veya perde arkasından buna vasıtasız denir, vahyeder. Vahyeder. Allah Kur'an'ı neden indirdiğini beyan eder. Ayetlerle hep beraber anlamaya çalışacağız inşallah. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Şehrü Ramazan elledihi enzile fihel Kur'an. Ramazan ayı o aydır ki o ayda Allah Kur'an'ı indirmiştir. Huden nas, insanlar için hidayet olsun diye. Doğru yolu bulsunlar diye ve binat minel huda hidayeti beyan etmek için Allah bunu indirmiştir doğru yolu öğretmek için göstermek için Kur'an'ı indirmiştir vel bir de furkan olsun diye ayrım yapsın diye hakla batılı ayırsın diye doğruyla yanlışı ayırsın diye güzellikle çirkinliği ayırsın diye indirmiştir bunu O zaman eğer biri doğruyu yanlıştan ayırırken bunu Allah'ın kitabıyla yapmıyorsa o zanna uymuştur. Zannetmiştir öyle. Hak nedir, batıl nedir? İkisini birbirinden ayırırken iman nedir, küfür nedir? Bunu anlamak için ne yapması gerekiyor? Mutlaka Allah'ın vahyinden, Kur'an'dan öğrenmesi gerekir. Güzellik nedir, çirkinlik nedir, fani nedir, baki nedir? Mutlaka Allah'ın kitabından yani Furkan'dan öğrenmesi gerekir ki bunu ayırsın. Yoksa herkes kendine göre güzel şudur, çirkin şudur, doğru budur, yanlış budur der. O ona göre öyledir. O zaman herkese göre ya da kısım kısım insanlara göre doğru yanlış farklıdır birbirinden. Zaten öyle oluyor. Ama Allah'a göre... Doğru nedir, yanlış nedir? Bunu kabul ederse insanlar bir olur. Tek bir ümmet olur. Hakta bir ümmet olur. Dolayısıyla ahirette de Rabbine ters düşmemiş olur. Yoksa Allah'ın doğru dediğine yanlış dersin, yanlış dediğine doğru dersin. Sen Allah'a ters düştün. Bu durumda aslında ne demiş oldun? İşi ben senden daha iyi biliyorum. Demiş oldun ki bu... Kulluğu kabul etmemektir. Ha entum ula. Siz öyle kimselersiniz ki, yani müminler, Allah'a iman edenler öyle kimselerdir ki, tuhubbunehum. Vela yuhubbunekum. Onlar sizi sevmediği halde siz onları seversiniz. Siz sizi sevmeyenleri de seversiniz. Niye seviyor? Çünkü her bir insanı, her bir varlığı Allah'ın ayeti gibi, kitabı gibi görmüş ve seviyor. Allah bunu aynı zamanda ehli kitap için, Yahudi Hristiyanlar için söylüyor. Onlar sizi sevmediği halde siz onları seversiniz. Siz böyle insanlarsınız, böyle Allah'ın sevdiği seçtiği insanlarsınız yani. Nereden kaynaklanıyor bu harınız? Ve ne bil kitabı kullihi. Çünkü siz kitabın bütününe iman etmişsiniz. Kitabın bütününe, Kur'an'ın bütününe iman etmişsiniz, bütün kitaplara iman etmişsiniz. Onun için onlar sizi sevmediği halde siz onları seversiniz. ve qalu o sizi sevmeyenler gerçekten iman etmemiş olanlar sizinle beraber olduklarında biz de iman ettik derler ve idahalu adu alekumul enami ile minel gais onlar kendi sizin düşmanlarınızla baş başa kaldıklarında size karşı olan kinlerinden, nefretlerinden dolayı parmaklarını ısırırlar. Kul mutu biğayzikum de ki onlara kininizden geber. İnallaha alimun bizati sudur. Allah göğüslerin özünü bilir. İçinizde, göğsünüzde, kalbinizde ne taşıdığınızı biliyor. Sizin müminlerin yanında biz iman ettik demenizle iman etmiş olmuyorsunuz. İçinizdeki evet, kinden dolayı, nefretten dolayı eğer biri gönlünde kin, nefret taşıyorsa Allah'ın geberin sözüne muhatap olur, kelamına muhatap olur. Onun için gönlümüzde hiç kimseye karşı bir kin, bir nefret, bir haset Olmamalıydır, bırakmamamız gerekir. Bazı insanlar kendi kendine din üretmiş olanlar başka insanlardan nefret etmeyi, haset etmeyi, hatta başkalarına küfretmeyi ibadet zahmet ediyor. İbadetten sayıyor onu. Bunlar müminde değildir. Feyza kıra'at <gülüyor> el-Kur'ane festaiz Kur'an'ı okuduğun zaman Allah'a sığın. Mine şeytanir <gülüyor> racim. Taşlanmış şeytandan Allah'a sığın. Kur'an'ı okumanın tek şartıdır bu. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınmak. Onun için besmele çekiyoruz. Yani Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim deyip okuyoruz. Allah oku demedi. Kul deseydi olurdu. Ama Allah'a sığın dedi. Yani gönlündeki bütün düşünceleri, fikirleri at. Peşin hükümlü olma. Rabbim bana ne söylüyor diye oku. Şeytana taviz verme. Şeytanı kov dedi önce. Alimlerimiz söylemişler. Abdestsiz Kur'an okunur mu, okunmaz mı? Hatta abdestsiz Kur'an'a dokunulmaz dediler. Neye dayanarak söylediler? Başka bir ayeti kerime var. levh mahfuz için Allah buyuruyor. Ona ancak temiz olanlar dokunur. Kime söylüyor bunu? levh mahfuzdaki Ayetlere söylüyor. Kur'an hafızdan indiriliyor. Yani melekler onlara dokunur, şeytanlar, cinler ona dokunamaz dedi. alimlerimiz o ayeti öne sürüp temiz olmak, abdest almaktır dediler. Onun için abdestsiz, dokunulmaz dediler. Öyle bir şey yoktur. Abdestsiz, Kur'an okunur. İbadet amacıyla değil, öğrenmek amacıyla. Bir kadın aybaşı halinde Kur'an'a dokunur ve Kur'an'ı okur. Kur'ansız bir hayat olmaz. O hayat kitabı her anda evet, okumamız gereken, her anda Rabbimiz bize ne söylüyor deyip anlamamız gereken kitabımızdır. Şeytan burada ayrıca hile yapmıştır. Yok abdest alacaksın, üstü oturacaksın, şöyle yapacaksın... Allah tek bir şart koydu. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığın. Yani sen Rabbinin huzurunda Rabbini dinliyorsun. Rabbinin hitabıyla karşı karşıyasın. Şeytani araya koyma dedi. Onu kov. Rabbinle baş başa ol. Ve izâ kuriel Kur'an okunduğunda susun. Ve dinleyin. Neden? Allah konuşuyor. Susun ve dinleyin derken, bir tek Kur'an okunduğunda, sadece susun ya da, bir şey konuşmamak yeterli midir? Hayır. Susun ve dinleyin. Rabbiniz bir şey anlatıyor, onu anlayın. Bununla beraber, herhangi bir konuda, bir anlaşmazlık olduğunda, Orada Allah'ın ayeti okunduğunda Allah susun ve dinleyin dedi. Hükmü ben veriyorum, hükmümü kabul et. Allah böyle söyledi, ayete böyle söylüyor ama işte şu da şöyledir. Dediğinde susmamış ve dinlememiştir. Aynı şekilde susmak sadece zahiri olarak değil, gönlümüzü de nefsimizi de susturmamız lazım. Eğer Allah'ın ayetlerine karşı itiraz ediyorsa ona da ne dememiz lazım? Sus ve dinle. ...seni yaratan konuşuyor. وَاَنْسِتُوا alakum تُرْحَمُونَ Eğer bunu böyle yaparsanız... ...susar, dinlerseniz... ...Allah'ın rahmetinin içine girersiniz. Rahmete erersiniz. Allah sizi rahmetinin içine alır. Neden? Rabbini dinledin de ondan. Dinlemezsen, susmazsan... ...nefsini susturmazsan, şeytani susturmazsan ne olur? Ne olur? Rahmetten mahrum kalırsın. Ve lahd, ateyina ki sebân mesani. ki biz sana çiftlerden yediği ve Kur'an-ı Azim, bir de Kur'an-ı Azimi verdik. Çiftlerden yediği, tekrar tekrar okunan yedi ayeti. Bu yedi ayet Fatiha'dır. Biz sana Fatiha'yı ve Kur'an'ı verdik demektir. Tekrar tekrar okunan Fatiha'yı ve Kur'an'ı, Kur'an-ı Azim'i verdik. Fatiha, Kur'an'ın özetidir, özüdür. Azim olan Kur'an da Fatiha'yı tefsir eder. Yani Fatiha'yı öğrendiğinde, anladığında Kur'an'ın özünü, özetini, özetle Kur'an'ı anlamış olursun demektir. Kul la imich tamaatil iswalcin deki eğer bütün insanlar, bütün cinler hepsi bir araya toplansa ala en yetu bi misli hadal Kur'an. Bu Kur'an'ın bir benzerini getirmek için hepsi bir araya toplansa, gelse bunun bir benzerini getiremezler. İstersen cinler ve insanlar hepsi hep beraber birbirlerine destek olsunlar. Hepsi birden bir araya gelip akıllarını birleştirsinler, güçlerini birleştirsinler, ilimlerini birleştirsinler. Bu Kur'an'ın bir benzerini getiremezler. Bu durumda sen bütün dünyadaki bütün ilimleri öğrenmiş olsan, anlamış olsan, senin bu öğrendiklerin bütün ilimleri, bütün insanların bildiğini, bütün cinlerin bildiğini bilmiş olsan, Kur'an'ı bilmiyorsan sen eksiksin. İlmin eksik. Kur'an'ı biliyorsan, ilmini Allah'tan almışsın. Bütün insanların bilgisi bir araya gelse, senin bilgin kadar olmaz demektir. Ve tutla aleyhim ayetüna beyinat. Onlara ayetlerimiz apaçık belgelerle okunduğunda, "Kâl ellezîne lâ yercûne liqâ'enâ bize kavuşmayı ummayanlar" bize vasıl olmayı ummayanlar derler ki Eyti bi Kur'an'in gayri haza. Ben bu Kur'an'ı kabul etmiyorum. Bana bundan başka bir Kur'an, başka bir bilgi ver bana. Bu Kur'an'ı kabul etmiyorum der. Ev bedilhu ya da bunu değiştir. Kul ma yakunu li en öbeddilehu min tilkae nefsi de ki benim bunu kendiliğimden değiştirmem mümkün değildir söz konusu değildir böyle bir şeyin düşünülmesi mümkün değildir bu Allah'ın kelamıdır mesela bir kula bir ayet okunduğunda onu kabul etmiyorsa başka bir sözle başka öğrendiği, herhangi bir kitaptan öğrendiği bir sözle, başka bir âlimin sözüyle veya onu değiştirmeye çalışıyorsa, onu tercih ediyorsa, bu durumda ne demiş? Ben bu ayeti kabul etmiyorum, başka bir ayet getir bana. Bu Kur'an'ı, bu kitabı kabul etmiyorum, başka bir kitaptan bana delil getir, bana demiştir. Ma enzelnâ aleykel-Kur'âne al li teşka. Hitap Resulullah Efendimiz'edir. Biz bu Kur'an'ı sana zorluk çekesin diye indirmedik. Ve la kad serrefnâ lin-nâsi fî hâzâ'l-Kur'âni min kulli mesel. Andolsun ki biz bu Kur'an'da her örnekten, her misalden çeşit çeşit insanlar için açıklamalarda bulunduk. Fe eba aksarun nasi illa kufora. İnsanların çoğu ise küfürde ayak direttiler. Yani Rabbini anlamak yerine, O'nu kabul etmek yerine, anlamaya çalışmak yerine küfürde, inkarda ayak direttiler. Ve evet, elbette sarf ettik Biz bu Kur'an'da andolsun ki her örnekten çeşitli açıklamalarda bulunduk ve kanel insanu eksere şeyin cedela. Ama insan her şeyden çok tartışmacıdır. Allah'ın ayetleri üzerinde bile tartışır. Yani Allah'ın ayetini anlamaya çalışmak yerine tartışmayı tercih ediyor ve Kur'an'ın feraknahu nirehunas biz bu Kuran'ı insanlara dura dura okuman için musin dura dura Okuman için bölümlere ayırdık ve nezelnahu penzila onu safa safha izal ettik, indirdik iyice anlaşılsın diye yani. Ve lakin derbimlerin nası fi hadi al min mesel. Biz bu Kur'an'da her misalden örnekler verdik. Laallehum yetezekkeru. Niye böyle yaptık? Düşünsünler diye, anlasınlar diye. Ve la kad yessernal Kur'ane zikr Evet, andolsun ki biz Kur'an'ı anlaşılsın diye kolaylaştırdık. Tehlim müddekir ügit alan var mı? Leu enzeld ne hazel Kur'anı ala cebel? Eğer biz bu Kur'anı bir daha indirmiş olsaydık, la reytehu, xasiyen mütesaddean min xasyeti Allah, o dğaği Allah'ın xasyetinden baş eğmiş, parça parça olmuş olarak görürdün. Ve tilkel emsalı nedri bu halin as? Biz insanlara böyle misallar veriyoruz ki, لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ Umulur ki düşünürler, düşünsünler diye, tefekkür etsinler diye. وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنَ İnkar edenler dediler ki, bu Kur'an'ı dinlemeyin. Allah'ın ayetleri okunurken gürültü yapın, başka şeyler konuşun, başka şeyler ortaya atın. Belki böyle yaparsanız üstün gelirsiniz. Yani sizin sözünüz Allah'ın ayetlerine üstün gelir. Gürültü yapın. Ve en etlu kur'an Ben Kur'an'ı okumakla emrolundum. Ve Tevrat resulü buyurur. Yani böyle söyle. Fe men ihteda fe inne ma Kim Allah'ın kitabı ile Kur'an ile hidayete ererse kendi nefsi için hidayete ermiştir. Ve men kim de derlete kalırsa ve kul inna ma ana min el-menzirin ki onlara ben sadece uyarıcıyım tercih senindir yani ve israfna ileyke neferen min Allah nasıl ki bu kitabı Kur'an'ı insanlara indirmişse aynı şekilde cinler de Kur'an'ın muhatabidir Evet buyurdu ki Allah biz cinlerden bir kısmını sana yöneltmiştik yestemiunul <gülüyor> kuran onlar kur'an'ı dinlesinler diye felemma <gülüyor> haderuhu <gülüyor> ne zaman ki kur'an'ı dinlemeye hazır oldular galu <gülüyor> ensitu evet susun dediler susun ve dinleyin felemma <gülüyor> kudiye ne zaman ki Allah'ın kelamını dinlediler felu ila kavmihim munzirin evet biz de onları Müzir olarak, uyarıcılar olarak kendi kavimlerine gönderdik. وَنُنَزِّلُوا مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاُونَ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ Biz Kur'an'da müminler için şifa ve rahmet olan şeyleri indirmekteyiz. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ اِلَّا خَسَارًا ama zalimlerin sadece hüsranını arttırır. ve الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ cümleten vahide İman etmeyenler dediler ki, kafirler dediler ki Kur'an ona tek bir seferde toptan indirilmeli değil miydi? Toptan indirilseydi Kezali bihi fuadek. Biz onu böyle parça parça indirmemizin sebebi senin kalbini sabit kılmak için. Kalbine, gönlüne yedirip kalbini sabit kılmak için böyle yaptık. Vatelnahu tertila onu parça parça ağır ağır belli bir düzenle gönlüne vahyedip düzene koyduk. وَلَكَدْ يَسَرْنَا الْقُرْآنَ لِذِّكْرِ Ant olsun ki biz Kur'an'ı anlaşılsın diye kolaylaştırdık. فَهَلْ müdekir, مُدَكِّرِ alıp düşünen var mı? اِنَّهُ Kur'anın kerim. Kur'an kerimdir insani ikrama nail kılar. İnna nahnu nazzalna'z-zikre ve inna lehu'l-hafizun. Kur'an'ı biz indirdik, bu zikri biz indirdik. Onu muhafaza edecek olan da biziz. Ve inne minhum leferikan يَلُونَا bil kitab. Onlardan öyleleri var ki dillerini kitaba doğru eğip bükerler. min el kitab. Yani konuşurken konuştuklarının kitaptan olduğu zannedilsin diye dillerini egerler, bükerler ki siz onu kitaptan, Allah'ın kitabından, vahyinden zannedersiniz diye. Gemma huwa min el-kitab ama o Allah'ın kitabından değildir. O ayet değildir. Ve yekulun huwa min indillah ve derler ki bu Allah katındandır. Yani Allah böyle emretmiş, böyle hükmetmiştir. Gemma huwa min indillah ama o Allah katından değildir. Ve yekulun alallahi kezib. O Allah'a yalan iftirada bulunuyor. وَهُمْ yalemun. Hem de bunu yaparken bunu bile bile yapıyorlar. Ne demek? Eğer biri şu doğrudur, şu da yanlıştır, bu haktır, bu batıldır dediğinde, eğer o Allah'ın vahyi değilse, Allah'a iftira akıyor demektir hem de yalan iftira. İnellezine yektemuna ma enzelallahu minel kitab. O kimseler ki Allah'ın indirmiş olduğu kitaptan bir şeyleri gizlerler. Olduğu gibi söylemezler. Ve yesteruna bihi samanan kalila. Onu az bir pahaya satarlar. Yani menfaatlerini gözetirler veya herhangi bir şeyden korkar veya endişe ediyorlar ki bunu böyle yapıyorlar kulu nefi ilnar onlar eğer ondan bir menfaat elde etmek için bunu yapıyorlarsa karınlarına sadece ateş doldurmuş olurlar vela müukelli muullahu ymel ıyame Allah Kıyamet günü onlarla konuşmayacak vela <gülüyor> yüzekihim Allah onları temize çıkarmayacak ve onlara iç yakan alçaltıcı bir azap vardır, elim bir azap. Allah'ın ayetlerini gizledikleri için işine geleni okuyor, gelmeyeni okumuyor. Bundan dolayı. Zalik bi anallah nzele el bil bilhaq. Bu Allah'ın kitabıdır ki onu Allah hak ile indirmiştir. Ve innellezine telefû fil kitap o kitapta anlaşmazlığa düşenler, ihtilaf edenler lefi şikâkin ba'i. Çok uzak bir deralet içindedirler. Allah'tan çok uzaktırlar. Allah'ın kitabında ihtilaf olmaz, tartışma olmaz. ve منهم ummiyun la el-kitab onlardan bir kısmı ummidir Allah'ın kitabını bilmezler İlla emaniye ancak onlar kendi zanlarına uyarlar ve inhum illa yazunn sadece onlar zannederler yani zanları ilimden hiçbir şey değildir وَوَيْنُ لِلَّذ۪ينَ يَكْتُمُونَ الْكِتَابَ بِا اَيْد۪يهِمْ Evet, böyle olsun, yazıklar olsun onlara ki kendi elleriyle bir kitap yazıp سُمَّ يَكُولُونَ هَذَا Sonra bu Allah katındandır derler. لِيَشْتَرُوا بِهِ سَمَنَنْ قَل۪يلَ Onu az bir pahaya satarlar. Veylün lehum mimma ketebet eydihim. Yazıklar olsun. Veyl olsun onlara o elleriyle yazdıklarına. Ve veylün lehum mimma yeksibun. Yazıklar olsun onların o kazandıklarına. Onun için Allah'ın dininin bir tek kitabı vardır o da Allah'ın kitabidir. Yoksa eğer dilimizi başka kitaplardan öğrenirsek, böylesine parça parça olmuş oluruz. Her kafadan bir ses çıkar. Dinini Allah'ın kitabından öğrenmeyenler, bu Allah'ın kitabındandır deyip birilerinin kitabını Allah'ın kitabının önüne koymuş olur. Onun için bütün kardeşlerimiz Allah'ın kitabını öğrenmelidir, okumalidir, anlamalidir, anlatmalidir. Nezele aleykel kitabe hak Allah kitabı size hak ile indirmiştir. Müsaddıkan limâ beyne yedeyhi. Kendinden önceki kitapları tasdik edici olarak indirmiştir. Ve enzele Tevrat ve İncil. Daha önce de Allah Tevrat'ı ve İncil'i indirmişti. Bu Kur'an onları da Allah'ın kitabı olduğunu tasdik ediyor. Ellezî اَتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَوَتِهِ O kimseler ki, kendilerine verdiğimiz kitabı, Allah'ın kitabını hak ile okurlar. Hak'tan gelmiş gibi okurlar. اُلَئِكَ يُؤْمِنُونَ İşte onlar, Allah'ın kitabına iman etmişlerdir. Vemen يَكْفُرْ Kim bunu inkar ederse, ve ulayki amel hasirun. Onlar da hüsrana uğrayan kimselerdir. Rabbena owas fihim rasulen minhum. Peygamberlerin duasıdır bu. Evet Rabbimiz onlara kendi işlerinden resuller çıkar. Yetu alehim ayatike. Onlara ayetlerini okusun ve yuallimuhumul kitap, onlara kitabı talim etsin Ve hikmetu onlara hikmeti öğretsin ve yuzekkihim onların nefsini teskiye etsin temizlesin inneke ente azizul hakim muhakkak ki sen aziz ve hakimsin لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى Muhakkak ki Allah, müminlere ikramda, lütufta bulunmuştur. اِذْ بَعَسَ ف۪يهِمْ رَسُولًا Kendi işlerinden onlara bir Resul göndermekle onlara lütufta, ikramda bulunmuştur. Yetu aleyhim ayatihi Onlara Allah'ın ayetlerini okur ve onları temizler ve yuallimuhumul kitab kitabı onlara öğretir talim eder ve hikme hikmeti öğretir ve in kanu min qablul fi delalin mubin oysaki Allah'ın kitabını onlar öğrenmeden önce nefislerini teskiye etmeden önce hikmeti öğrenmeden önce onlar apaçık bir delalet içindeydiler Demek ki Allah'ın kitabını okumadan, anlamadan, nefis teskiye olmadan, hikmeti öğrenmeden kul delaletteymiş. وَاِذَا اَخَذَ اللّٰهُ مِسَاقَ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابِ Kendilerine kitap verdiklerimizden misak almış, söz almıştık ki لَتُبَيِّنُوا نَنَّهُ لِلنَّاسِ Neyin sözünü almıştık? Bunu insanlara beyan edeceksiniz, anlatacaksınız diye. وَلَا nehu. Onu ketmetmeyecek, gizlemeyeceksiniz. فَنَوَزُوهُ وَرَاَى زُهُرِهِمْ Onlar ne yaptı? Onlar onu arkalarına attılar. وَاَشْتَرُوا بِهِ سَمَنَنْ خَلِيلًا az bir menfaat elde etmek için az bir paraya ori ve bi ise ma Allah'ın ayetlerini imanlarını ahidetlerini sattıkları şey ne kötü şeydir. İnna enzelna ileyke'l kitabe bil hak biz sana bu kitabı hak ile indiriyoruz li <gülüyor> beyne'n nasi bima araka'llah Allah'ın sana gösterdiği gibi insanlar arasında hükmetsin diye ve tekun lil sakın hainlere taraf olma hainleri savunma Allah nasıl emretmişse öyle hükmet Ve yume neb'asu fi kulli ummetin shahidan alayhi min anfusihim. O gün kıyamet günü her ümmetten bir şahit çıkaracağız ve cinabe ke shahida ala haula seni de hepsinin üzerine şahit olarak getireceğiz ve nezelna aleykel kitab. bu kitabı sana evet indirdik. Sübyanen lükküli şey, her şeyin bir âşıklayıcısı olarak, her şeyi âşıklayan olarak ve hudden ve rahmeten ve başrari müminin hidayet olsun diye, rahmet olsun diye, müjde olsun diye indirdik kime müminlere? Elm yani lilladine amanu en taqsşa qulubuhum lizikridullah. Allah iman edenlerin Allah'ın günlermiş olduğu bu zikirden bu vahiden dolayı kalplerinin yumuşaması vakti gelmedi mi? ve ma nezele min hak Allah'tan gelen bu haktan dolayı kalplerinin yumuşama evet. zamanı gelmedi mi? Ve yekunu kelledine utul kitabe min qabl onlar daha önce kendilerine kitap verdiğimiz vermiş olduğumuz Yahudiler, Hristiyanlar gibi olmasınlar ve talal emel onların üzerinden çok vakit zaman geçti de ve qasstu onların kalpleri katılaştı müminler böyle olmasın Allah'ın kitabına karşı kalpleri katılaşmasın fe kesirun minhum onların kalpleri katılaştığı için onlar onların çoğu fasıktır o halde sen davet et, vostakim kema umürte. Sana emredildiği gibi dost doğru ol, balat tabi tabiğ, Onların ahvasına arzularına uyma ve kul, amin tuvima. Enzal min Kitap, de ki Allah Kitapta her neyi indirmişse ben ona iman ettim ve ömürdü lî a'dil beynekum aranızda adaletle emretmekle emrolundum Allahu rabbuna ve Allah bizim de Rabbimizdir sizin de Rabbinizdir lena a'malukum ve lekum a'malukum Bizim amellerimiz bize, sizin de amelleriniz sizledir. La <gülüyor> hüccete betweena ve betweenukum. Bizim aramızda herhangi bir tartışma olmaz. Hujjet yoktur. Tartışma konusu yoktur. Allahu yecmeu betweena. Allah bizim aramızı toplayacak, bizi bir araya getirecek ve ileyhil mesir. Hepimiz onun huzurunda toplanacağız. Dönüş onadır. Yani tartışmayın. Ben haklıyım, sen haklısın demeyin. Allah böyle buyurmuş, o itiraz mı ediyor? Sizin ameliniz size, bizim amelimiz bizedir. Deyin. Allah hepimizi huzurunda topladığında göreceğiz kim kazanmış, kim kaybetmiş. <gülüyor> Onlar ki Kur'an'ı parça parça kıldılar. Yani işine geleni kabul ediyor, gelmeyeni kabul etmiyorlar. Ve kâle Resûlü ya Rabbi inne kâvmi kâvmi tehezû hâdal Kur'an'ı mehcûra. Kıyamet günü Allah'ın Resulü diyecek ki Ya Rabbi benim bu kavmim Kur'an'ı Muhacir bıraktı. Allah bizi onlardan eylemesin. <gülüyor> Kitabın enzelnahu ileyke. Bu kitabı Rabbin sana inzal etmiştir. Li tukhrijen-nase mine İnsanları karanlıklardan nura çıkarman için, aydınlığa çıkarmak için Bi izni rabbihim Rabbinin izniyle ila siratil azizil hamid aziz ve hamid olan Allah'ın yoluna iletmek için, hidayet etmek için bu Kur'an'ı indirmiştir. ve minennâsi men yücadîlu fillâhi bi ghayri ilm İnsanlardan öylesi var ki Allah hakkında tartışır, mücadele eder. Bi gayri ilm, ilmi olmaksızın, Allah hakkında bilgisi olmadığı halde Allah hakkında evet, tartışır, ileri geri konuşur. Ve <gülüyor> la bir hidayetçisi olmadan, bir yol göstericisi olmadan, vela la kitab-ı bir de Allah'ın kitabına, nur saçan kitabına dayanmaksızın, Allah hakkında konuşur, mücadele eder. sonra aurajs nel kitabe ladeenas tefena min biz kullarımızdan seçtiklerimizi kitaba varis kıldık şu andaki varisler de şu anda yaşayan müminlerdir varis kıldık fe minhum zalimun li nefsihi onlardan bir kısmı kendi nefislerine zulmettiler niye nasıl Allah'ın kendisine miras bıraktığı, varis kıldığı kitaba sarılmadığı için, onu taşımadığı için kendilerine zulmettiler. Ve minhum muktesidun. Onların bir kısmı da ortada durdu, orta yolu seçti. Yani okudu, anladı, kendisi yaşamaya çalıştı, ailesine yaşatmaya çalıştı. Bunlar da orta yolu seçti. Ve minhum sabiqun bil hayrat. Ve onların bir kısmı da hayırda müsabaka etti. iznillah, Allah'ın izniyle, Allah'ın emriyle. Zalike huvel fedlül kebir. İşte büyük kurtuluş, büyük saadet, büyük fazilet budur. O müsabaka edenlerindir. ve خلف من بعدهم خلف وارث sonra onların ardından bu el kitap içindir el kitap için olan bütün ayetler aynı zamanda müminler müslümanlar içindir çünkü onlar da ehli kitaptır onların ardından onların yerine kitaba varis olan başkaları başkalarını Allah Getirdi. Ya el uzunu aradı hadil Kitabı taşımak yerine hakkını vermek yerine bu değersiz dünyayı tercih ettiler. Ve yekulunu seyux farulena. Bir de dediler ki, sonra tövbe ederiz. Allah bizi mağfiret eder. Ve in yehtihim aradun mustuha. Eğer onlara verilecek olsa bir o kadarını daha alırlar. Yani tövbe etmezler. Yehuzuhu onu da alırlar. Elem yuhaz aleyhim misakul kitab. Allah onlardan söz kitapta söz almamış mıydı? Allah'ın kitabını okuyacak ve onu taşıyacak, tebliğ edecek diye. Enla Yekulu alallahi illa'l hak. Allah'a karşı haktan başka söz söylememeleri konusunda Allah onlardan söz almamış mıydı? Ve dersu ma fihi. ki onlar Allah'ın kitabını da okuyorlar, ders ediniyorlar. وَدَرُ الْاَخِلَةُ خَيْرٌ لِلَّذ۪ينَ يَتَّقُونَ Oysa ki müttakiller için ahiret yürüdü hayırlıydı. Onu tercih edemediler yani. اَفَلَا تَعْقِلُ Siz aklınızı kullanmayacak akıl erdiremeyecek misiniz? Ya اَيُّهَا الَّذ۪ينَ Ey iman edenler, iman ettiğini iddia edenler, اَمِنُوا billah Allah'a iman eden ve Resulihi Resulüne iman edin. Vel kitab, kitabına iman edin. Vel kitabillezî nezzele alâ resûlihî. Resulüne indirdiği kitaba iman edin. Vel kitabillezî enzele min kâbl. Daha önce indirmiş olduğu kitaplara iman edin. Ve men yekfur billâhi. Her kim ki Allah'ı inkar ederse. Ve melaiketihi, melekleri inkar ederse. Ve kutubihi, kitaplarını inkar ederse ve resulühi inkar ederse vel yevmil ahir ahireti Ahiret gününü inkar ederse fekad dalla dalalen baida uzahbir deralette de, deralete düşmüştür derin bir deraletle de, deralete düşmüştür ki o çukurdan bir daha çıkamaz inellah ter minel mu'minina enfusahum ve Allah müminlerden mallarını ve canlarını satın almıştır bi cennet cennet karşılığında cennet onların olsun diye Allah müminlerden mallarını ve canlarını satın almıştır yukatilune fisabilillah feyuktulune ve yuhtalun onlar Allah yolunda ölürler ve öldürürler Savaşırlar. vaateni aleyh hakka bu Allah'tan bir hak olan bir vaattir. Tevrat, İncil ve Kur'an. Bu Tevrat'ta da böyledir, İncil'de de böyledir, Kur'an'da da böyledir. Yani Allah'ın hükmü kimse için değişmez. Allah Tevrat'ta da böyle vahyetti, İncil'de de böyle vahyetmiştir, Kur'an'da da böyle vahyetmiştir. ve ufa bi min Allah Allah'tan ahdine vefa gösteren daha çok kim vardır Allah ahdine vefa göstermez mi fe bi bihi Böyle bir alışverişten dolayı yaptığınız alışverişten dolayı Evet, sevinin, müjdelenin müjdeler olsun ve zalike huvel fevzul azim işte en büyük kurtuluş, en büyük mutluluk, en büyük saadet budur, malını, canını Allah yolunda harcayıp cenneti almaktır Allah hepimizi gerçek manada Kur'an'a iman edenlerden eylesin Varis olduğumuz kitabı taşıyanlardan eylesin, Amin. onu muhacir bırakanlardan eylemesin, emanetini Allah'ın kitabına hainlik yapanlardan eylemesin, gerçek manada kitaba iman edenlerden eylesin inşallah. Amin. Allah hepinizden razı olsun.